İyi günler. Nasılsın Karagöz'üm? İyidir Hacivat. İşte ne be evden işe gelip gidiyoruz işte. Hep aynı şeyler. Aslında hafta sonları farklı şeyler yapılabilir efendim. Bazen balık tutardık hafta sonları iyi olurdu. Aaa bak balık benim pek beceremediğim olaydır Karagöz. Benim sabrım biraz az herhalde de onda. İyi de balık tutmaya çalışanlar sabırlı insanlar değillerdir başta. Sabrı sonradan öğrenirler. Aa, ben öyle düşünmemiştim bak. Acemi olup tutamayınca da daha çok streşe giriyor Bir de milletin biz her atışta götürüyoruz, zavalla boş çekiyor bakışlarına tahammül edemiyorum. Sen işi bilmiyorsun. Bizim millet başta biraz küçümser ama acemi olduğunu anlayınca da hemen yardım eder. Ben ilk zamanlarda yani hanım yemeğe balık beklerken rezil olmayayım diye balıkçıdan balık aldığım dönemlerde... ...sağımdaki solumdaki işi bilenler, acırlar da boş gitmeyeyim diye balık atarlardı kovama. Sadece balık tutamamak değil ki Karaköz'üm. O oltalar, misinalar birbirine dolanır. Çözmeye çalışınca da kancalar elini mi atar efendim? Olsun olsun zamanla ustası olursun. Sen maşallah iyi götürüyorsun herhalde balıkları. Bu iş kısmet işi ağacığı var. Her zaman dolu kovayla gitmiyoruz tabi. Ama teknik bileceksin. İlk önce attım ağzına, gittin boğazına diye... ...oltayı suya atacaksın. Hadi Tabi sonra oltana gelen balıkları... ...kovaya değil, tekrar suya atacaksın. Sebep efendim? Bak bu benim sırrım ona göre. Tamam dostum saklarım sırrını. Efendim bundaki amaç balıkların güvenini kazanmak. Güven ha? Tabi çok ha. önemli. Balık bakacak ki... Giden geliyor, giden geliyor. Karnını da doyuruyor. ülkekliği bırakacak. Anladım efendim. Etrafındakilerden ne yapıyor bu keriz? Balık tutmak yerine balık besliyor laflarını takmayacaksın. Evet evet. Çünkü zaten burada amaç beslemek. Anladım efendim anladım. Evet bu besleme işlemin bir hafta sürecek. Bir hafta? Tam bir hafta. Bir hafta boyunca aynı saatte, aynı yerde ve yemlerle gidip... Balıkları tutup bırakacaksın, tutup bırakacaksın, tutup bırakacaksın. Anladım. Sonra da ikinci hafta bir hafta boyunca semirsin diye beslediğin balıkları bu sefer yakalayıp kovaya atacaksın. Anladım efendim, anladım. Bu kurbanlık koçları semirsin diye beslemek gibi yani. Aynı o mantık. Evet, evet. Geriye bir haftalık emeğin karşılığını almış kahraman edasıyla iri iri balıklarla evin yolunu tutmak kalıyor. O akşama mutlaka arkadaşları yemeğe davet etmen tavsiye edilir. Vay be! Ha bu arada oltana gelen küçük balıkları yine bırakacaksın. Onlar da sonraki haftalara lazım olabilir. Bu şekilde yani diyorsun? Aynen bu şekilde. Süper Karagözüm. Hiç böyle düşünmemiştim. İyi, gidelim o zaman. Hem spor da yapmış oluruz efendim. Tabi, işte bu balık tutmanın diğer bir yanı. Saatlerce yan gelip yatarsın, adı da spor yaptım olur. Vallahi haklısın Karagözüm. Hadi bakalım, en kısa zamanda gidelim. İnşallah efendim, İnşallah.